Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Alper Beşe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Alper Beşe 1983'te Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Şiirleri, öyküleri ve yazıları Akatalpa, İstanbul Art News Edebiyat, Notos, Sarıç Öykü, Sincan İstasyonu, Sözcükler ve Varlık'ta yayımlandı. İlk kitabı Bir Takım Tuhaflıklar 2014 yılında basıldı ve ikinci kitabı Gecikmeli de 2015 yılında yayınlandı. Her iki kitabı da hikaye türünde eserler ve e, eser bu iki eser de Alakarga yayınları tarafından yayınlandı e, Öncelikle hoş geldiniz hoş tekrar uzak ve uzun bir evet, yoldan geldiniz evet. bugün bir de bu e, havada Şimdi bu isterseniz şeyle başlayalım bana özellikle ilk kitabınızda sonra bu ikinci kitapta biraz değişiyor tabii ama karakterlere odaklanan bir anlatıyı tercih ediyormuşsunuz gibi geldi. Yani daha çok karakterlerin etrafında dönüyoruz sanki. Evet ilk kitap özelinde bunu söylemek mümkün biraz çalışarak yazdığımı söyleyebilirim İlk kitapta karakter konusuna daha fazla çalıştığımı görüyorum ben de sonradan bakınca. <gülüyor> İkinci kitapta biraz daha farklı yerlere Hı -hı. açılmaya çalıştım. Hı -hı. Daha sonra yazdıklarımda, ikinci kitaptan sonra yazdıklarımda biraz daha çerçeveyi değiştirdiğimi görüyorum şimdi. Ama ilk kitap ağırlıklı olarak karakterlere çalıştığım bir dönemin ürünüydü. Hı -hı. Bir de yine bu ilk kitaptan devam edelim isterseniz. Bunu üç bölüm halinde evet. ve e, her bölümün altında ayrı hikayeler ama ortak bir temayla... ...kurgulamayı evet. tercih... ...etmişsiniz. İşte işler ve günler... ...birinci bölüm, bir takım... ...suaflıklar ikinci bölüm... ...iki artı de ...üçüncü bölüm. Bunu neden böyle... ...kurgulamayı düşündünüz? O, o dönemki yazma disiplinimin... ...getirdiği bir şeydi. Çok... ...en baştan planladığım bir şey değildi... ...belki ama öyküler... ...birbirine bağlı ilerledikçe... ...bölümleme ihtiyacı hissettim. Hı hı. Bölümlerde temalara göre... Kendini ortaya koydu. Bu kitapta öyle bir yapı ya, de, denemek istedim. Evet bir de şey var erkek kahraman. Yani ve çoğunlukla bu ee, yine ilk kitapta işte e, zaten kadın ve erkek ilişkileri hep problemli evet, sizin eserlerinizde. Siz... E, ve genelde üçüncü bir. ...kişi de ortaya <gülüyor> çıkıyor bu ilişkilerde... ...fakat bu üçüncü kişinin ortaya çıkışı şey gibi değil... ...hani bir aldatma hikayesi değil mesela... ...yani işte ne bileyim bu farklı bir tecrübe... ...ya da insanın hayatında başka bir şeye... ...denk düşen bir arayış evet, gibi Evet daha çok evet, arayışla <gülüyor> ifade edebiliriz bunu... ...ilişkiler... Hı -hı. Toplumsal e, ve bireysel ilişkiler Bütün hayatımızın merkezinde Hayatı çeviren şeyler Hı -hı. Bunlara ister istemez kalemi bunlara kayıyor Bunların içinde de e, Sıradan olan bir şeyi yazmanın da bir anlamı yok Bir farklılığı olan Tabii. Bir aykırılığı olan bir şeyi Peşinden gitmek istiyorum Burada da üçüncü kişi e, Hı -hı. Konusu çeşitli şekillerde evet. Devreye giriyor Böyle ilk kitaptaki öykülerde bi <Gülüyor> hani üçüncü farklı kişi Durumu söz konusu evet. Ama o şeyi de etkiliyor gibi yani anlatının kendi yapısını da etkiliyor evet. gibi. Hani böylece o üçüncü kişiye yaratmak size başka bir söylem alanı evet, da. Evet öyle bir kanal sanki... açıyor oradan il ilerlemek de e, mümkün oluyor. Evet sanki o da özellikle sizin hani hoşunuza giden ben hatta şey diye de düşündüm. Hani bu üçüncü kişi farklı bir anlatı alanı açarken böyle e, üst kurmaca değil ama hani e, kurmacaya yukarıdan ya da yandan bir bakış... Fırlatmak evet, gibi bunu, bir şey. Evet, amaçladığımı söyleyebilirim. Böyle Hı -hı. görünmesine çok sevindim. Evet, öyle bir şey açıkçası. Hani ben e, düşünmüştüm sonra bu yine konuşacağız tabii. Gecikmeli de daha farklı bir yöne doğru kayıyor sanırım. Yine bu biraz ilk kitaptan devam etmek istiyorum ben. Bir takım tuhaflıklar e, bölümü bana şey gibi geldi. Bu kitabın en iyi... Yani bölümü gibi hı -hı. geldi ama hani ben bir okur olarak ve kendi ilgi alanımla da zevkimle de ilgili bir şey. Özellikle burada Martı'dan Korkan Oğlan hı -hı. yani Cumhuriyet dönemi, e, burada bir aile hikayesi evet. hatta buradan bir roman bile çıkabilir ya, diye düşündüm. Daha düşünüştüm. önce de bu tepkileri aldım ve <gülüyor> genişletilebilir, üstüne çalışılabilir bir konuydu. Bu kitap içinde de biraz ayrıksız bir öykü evet, olduğu da söylendi daha önce. Yani, Diğerlerinden hı -hı. biraz daha farklı. Hı hı. Bu peki aile hikayesi ve özellikle bir hani yani bu tarihi atmosfer sadece bu hikayede değil. Özellikle yine Gecikmelide de artan bir dozda bir tarihi atmosferi eserlerinize yer vermeye başlamanızın belirli bir sebebi var mı? Eskiden beri ilgilendiğim hı hı. bir alan okur olarak e, tarih içinde geçen tarihi atmosferli metinler ilgimi çeker. E, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğullarında başardığı... Hı hı. İşi çok önemsiyorum birkaç kuşak hı hı. aile üzerinden Türkiye ve dünya tarihinin çok da üstünde durulmayan konularına hı hı. edebiyatta yer verilmesi hoşuma hı hı. giden bir şey. Daha ilerleyen zamanlarda roman olmaz belki ama çeşitli anlatılarda bu kanaldan ilerlemeyi hı hı. düşünüyorum bu da onun ilk provalarından biriydi. Bir de şey de var, hani buradan bir roman malzemesinden çıkmaktan ziyade... hani ...ben şey diye düşünmüştüm, buradaki karakterler başka metinlere evet, girer mi? Evet, girebilir. <gülüyor> Daha sonra kitaplar için düşündüğüm bir şey bu da. Evet, çünkü şey gerçekten hani... Ee, ...başka metinlere e, taşınmaya hazır gibi evet, bir müşah, halleri de var. Evet, bazıları <gülüyor> ana karakterler ki... olmasalar bile... Hı -hı. ...yan karakterler olarak bazı yerlerde görüneceklerini söyleyebilirim. Hı, ne güzel, bakalım onları da böyle bekleyeceğim ben de. Ee, şimdi şöyle bir şey de benim dikkatimi çekiyor. Bu tabii sadece sizinle ilgili bir şey değil. Genel olarak bu Türkçe Edebiyat e, 2000'li yıllardan sonra 12 Eylülle ee, ...yeniden bir ilgilenmeye, evet. yeniden bir 12 Eylül'e bakmaya başladı. Ee, bu sizde de var. Evet. Ee, ve sizin özelinizde. yani neden siz böyle bir 12 Eylül'ü e, bir bakış atmak istediniz kendisinizde? 12 kendi çok çok önemli bir kırılma noktası Türkiye tarihinde. Ve yeteri kadar e, edebiyata, sinemaya, sanata daha taşınamadığını... Düşünüyorum Hı -hı. Daha yüzleşilemediğini, Doğru. çok Hı -hı. karanlık noktalarının kaldığını. Evet. Bunu bir araştırmacı titizliğiyle veya Hı -hı. istatistikçi e, disipliniyle yapmak Hı -hı. değil. Edebiyatçı olarak burada böyle bir şey olduğuna dikkat Hı -hı. çekmek. Bunun insanların yaşamlarında çok büyük Hı -hı. derin yaralar açtığını göstermek. Hı -hı. Ve buradan bir anlatı dünyası kurmak istedim. Yine 12 Eylül öyküleri yazmak istiyorum. 12 Eylül'e değinen, Hı -hı. 12 Eylül'ün içinden geçen, içinden 12, 12 Eylül'ün geçtiği. Öyküler yazmak istiyorum. Ee, bir de şey de var sanki bana şey gibi de geliyor. Hani bunu unutmayalım. Evet kesinlikle 12 e, unutmayalım. Hani. Çünkü içinde bulunduğumuz bu e, hep söylenen ben 12 Eylül yetişmedim. 83 doğumluyum yani. hı hı. ben doğduğumda 12 Eylül olmuştu. Ben onun sonraki travmalarını e, hı hı. gören kuşaktanım. E, hep söylenen büyüklerimizin söylediği 12 Eylül öncesine mi dönelim? 12 Eylül öncesi diye bir kalıp hı hı. vardır ya siyasi hayatımızda. Bugünün 12 Eylül öncesinden daha karanlık, daha acılara yol açan hı hı. bir dönem olduğunu düşünüyorum. Sonu 12 Eylül gibi olmayabilir bir askeri müdahale ile bitmeyebilir ama sivil diktatörlüğün de 12 Eylül'den farkı olmadığını düşünüyorum. Ya bugünü, bugünden 12 Eylül'e bakmakla hı hı. 12 Eylül'ün atmosferini bugüne taşımak, onları yan yana koymak hı hı. önemsediğim bir şey. İçinde olduğumuz dönemin 12 Eylül... ...den 12 Eylül öncesinden farklı olmadığını düşündüğüm için... ...biraz da buraya Hı -hı. dikkat çekmek, bunu unutmayalım demek istiyorum. Şimdi biraz da bir şey de var gibi geliyor bana... ...hani bu 12 Eylül'e özel bir... E, ...yani 12 Eylül'ün ısrarla gündeme getirilmesinde... ...hani belirli bir tarih anlayışının... E, ...ürünü olan bir kurgunun aslında... Evet. ...bozulmak istenmesi... ...hayır evet. yani bu kurgu böyle değil... değil. hani bunu bunu başka bir şekilde kurmak da mümkün ve hatta öyle okumak daha önemli ee, çabasının kendisi de e, yine daha görünür hale gelmeye başladı gibi. Evet, benim şu anda da. ...böyle bir eğilim olduğunu fark ediyorum ben de... ...evet güzel... ...bir de şimdi biraz... E, ...hani biraz bahsettik ama... E, ...şey de önemli... ...yine bu ilk kitaptan ben hala devam ediyorum... ...bu bir cinayet akşamı üstüne söylenti... Hı hı. ...mesela burada bütün karakterler konuşuyor... Evet. ...bütün karakterlerin... E, ...neredeyse bir tiyatro gibi... Hı hı. bu e, ...yine... E, ...bir başka... ...hikayede benim dikkatimi çeken... E, ...kayıt dışı... ...yani hı hı. burada da yine üçüncü bir kişi var... Sonra biz at ok kişi, üçüncü kişinin metni de evet. e, yani bir mektup olarak giriyor hikayeye e, bun, bunları neden böyle kurdunuz? Hani o yüzden imle iki artı bir. Işte evet. Yani bu <gülüyor> bölümde oradan adını aldı. E, öykü de öykünün hikayesinden çok biçimini Hı -hı. önemsiyorum. Okur olarak da e, yaklaşımım bu yönde Hı -hı. yazarken de bunu gözetiyorum. Dolayısıyla içinde ne yazdığı. Çok da kendim yazısından bile çok ilgimi çekmiyor. Asıl bunu söyleme biçimim, Hı -hı. biçimlerle oynamak, farklı biçimler içinden dile getirmek Hı -hı. ilgimi çeken, hoşuma giden bir şey. Burada da işte orada iki artı birdeki öykülerde birinde bütün karakterlerin çeşitli biçimlerde Hı -hı. konuşmaları. Bir, birinin günlüğünü okuyoruz, birinin Hı -hı. E, poliselerde ifade tutanağını evet. okuyoruz. Birinin Hı -hı. normal öykü kişisi gibi Hı -hı. anlatmasını görüyoruz. Bir diğer öyküde mektup. ...karşımıza çıkıyor. Bunu e, çeşitlendirerek... ...devam ettirmek istiyorum. Farklı biçimler içinden... Hı hı. ...farklı farklı gözlerle... ...aynı olayı, olayın farklı cephelerini vermek. E, işin biraz oyun hı hı. tarafı... Hı hı. ...olduğu için... ...ilgimi çekiyor. Oyuna karşı bir zaafım var. Oyun oynamayı hı severim. Ne güzel. Hı hı. Şimdi biz belki biliyorsunuzdur ikinci bölüme geçmeden önce bir şarkı çalıyoruz Hı -hı. ve eğer kitaplarda şarkılar varsa onlardan çalıyoruz ama <gülüyor> ben bulamadım. Evet. Yani şey değil ama ne istersiniz ne çalalım bugün? İlhan İrem çalabilir miyiz? Güzel olur çalabilir. hiç çalmadık İlhan İrem'de. Ne olsun İlhan İrem'den? Anlasana olabilir. Anlasana tamam. gökleri her şeyin bir sonu varsa ayrılıkların da sonu var bir gün çıkıp geleceksin içimde bir ümit var yeniden seveceksin Çiçekleri asana. Senden ayrı günlerimi, sana nasıl anlatsam ki? Mevsimsiz çiçekler gibi. Yarım kaldım inan ki. Sensizliğin acısını Sen nereden bileceksin Sen hiç sensiz kalmadın ki Mevsimleri hiç saygılmadın ki Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Alper Beşe ile konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu biçim meselesine e, girmiştik. Bir programın birinci kısmında. Şimdi biraz şey de zaten de Bu biçimin kendisi daha önemli hale evet, e, geliyor. Ve karakterlerin daha silikleşip olayın ve anlatının öne geçtiğini hatta bizzat bu silikleşmenin Böyle bir muğlaklığa hı hı. doğru gittiğini görüyoruz. Bu neden? Bunu niye öyle düşündünüz? Bu yine çalışma disiplinimle ilgili hı hı. dört kitaplık bir planım vardı. İlk hı hı. kitapta karakterlere özellikle çalışmak. ikinci kitapta hı hı. karakterleri daha geri plana alıp anlatı hı hı. üstünde durmak. Üçüncü kitapta anlatıyı çok daha fazla öne çıkarmak. Hatta anlatının kendisine bir karakter haline... Hı hı. ...getirip öyle işlemek gibi hı hı. bir e, çizgi belirlemiştim kendime. İkinci dönemin e, ürünü hı hı. olarak gecikmeli çıktı. Burada e, bunlar işte, karakterler daha siliniyor ve silinmesinin e, görülmesini istedim burada. Yani göstere hı hı. göstere silmek hı hı. E, denediğim bir şeydi. Başarabildiğimi bilmiyorum. Tabi tabii. Daha hı. sonraki dönemde iyice karakterlerden e, aranmış bir dil, bir anlatı kurmak istiyorum şu aralar bunun üstüne çalışıyorum. Bir şey sinema gibi belki hani sinemada benzetilebilir evet. Daha böyle zaten şairsiniz aynı zamanda. <gülüyor> belki hani o metnin şiirselliğini ön plana çıkarmak mı yavaş yavaş da Biraz daha dönüş... evet bu daha fazla e, ilgimi çekmeye başladı. Böyle yapmak istiyorum. Daha fazla e, hı hı. metnin kendisi Anlatının kendisi e, konu edilsin istiyorum. Biraz benim şey de dikkatimi çekti e, gecikmeli de e, erkekler arası ilişkilerin ön plana geçmeye başlaması hani kadın erkek ilişkisi birinci kitapta daha evet. görünür hale gelirken burada erkekler arası işte baba oğul Hı -hı. abi kardeş işte hatta arkadaşlar arkadaşlar erkek arkadaşlığı ve e, hikayesi Bu, bunu bilinçli olarak mı kısmen e, Hı -hı. bir erkek olarak işte Babası olan, oğlu olan bir erkek olarak e, bu ilişkileri yaşıyorum. E, yaşadığım ilişkilerde gördüğüm kimi şeyleri yazmak istiyorum. Çeşitli hı hı. biçimler içinden bunları dile getirmek istiyorum. Ama özellikle bir e, cinsiyet merkezde bir yaklaşımım yok. Erkekleri yazayım hı hı. diye yola çıkmadım evet, ama... E, cinsiyet merkezi değil zaten. En iyi bildiğim şey olarak e, kalemden öyle döküldü. Bir de burada mesela şey de var hani bu muhlaklık anlatının öne geçmesi meselesi şey gibi hani örneğin kremit damlı kırmızı ev burada tamamen hikayeyi ikinci tekil şahısla hı hı. anlatıyorsunuz ve mümkün olduğunca böyle bir mesafe evet. ve hani o bir imgeye ...dönüşsün ama o imgeye hiç yaklaşmayalım hani evet. uzakta kalalım gibi geldi bana ve hatta şey diye düşündüm hani bu cam lerin içinde şeyler olur kulübeler çevirirsiniz Hı -hı. şey böyle karlar evet. yağmaya başlar ama uzaktır hani böyle bir camla kaplanmıştır gibi o, o aklıma geldi açıkçası çok, okurken çok güzel bir şey söylediniz benim için Hı -hı. çok hoşuma gitti bu çok ha, sağ olun Ülkü e, bir şiiri Hı -hı. E, kiremit damlı kırmızı ve oradan yola çıkarak e, bir de bu kitapta ilk kitaptan biraz daha farklı olarak böyle bir yol denedim metinler üzerinden evet, metinlere Met, göndermeler metin, metinleri açma e, yönünde Hı -hı. işler yapmak istedim bunu artırarak devam ettirmeyi Hı -hı. düşünüyorum Hı -hı. orada da e, okuyucu bunu o şiirle beraber okuduğunda daha farklı bir Hı -hı. E, kanala girecektir e, dediğiniz gibi ucunu açık bıraktığım yerleri kendi Hı -hı. imgeleminde tamamladığı zaman farklı farklı okumalar mümkün olacaktır Hı -hı. daha zor tükenen metinler çıkarmak istiyorum ben, e, Hı -hı. Tekrar tekrar okunabilen, her okumada daha farklı yerlere götürülebilen işler çıkarmak istiyorum. O da onlardan birinin denemesiydi. Mesela bu sizin işte düşündüğünüz ve sizin metninizde olan şey Murat Yalçın da öyle. Onun metinlerinde de bir başka, yani aynı şey. O da bir evet. metinleri açmak istiyor ya da onu başka bir açılıma okuru götürmek evet. istiyor. Ben bunu son derece değerli bir çaba olarak buluyorum. ve bir, Ama bir taraftan da şöyle yapanlar da var. Hani sadece isimler <gülüyor> vermek. İşte metinlere gönderme değil, metinlerden bahsetmek, şey yapmak. Hatta bayağı artık şey de oldu. Günümüz yazarlarının günümüz yazarlarının evet, eserlerine göndermesi. Oldu. Hani bu böyle bir şey de oldu. Ee, yani metinlerin birbirlerine selam çakmaları. Ee, bu, bu neden sizce? Bilmiyorum. Yapılabilir bir şey tabii ama e, nereye götürür... Hı -hı. İlerleyen yıllar ya bir 15 sene sonra aynı metin okunduğu zaman Hı -hı. o günkü o selam yerinde duruyor olur mu? Hı -hı. Bunlar önemli benim için. Ben, ben çok ya benim de e, metinlerin içine gömdüğüm eser adları var. E, gömülü olarak kullandığım. Yani, Kerimlik Damlı Kırmızı Evdek gibi açtığım değil ama adının geçtiği ama o adla beraber e, okunmasını da bir yanıyla öne, önermiş oluyorum onu orada kullanarak. İşte lizbona Gece Treni'yle inmek evet. diye Hı -hı. bir cümle kurarken oraya gitsin isterim okuyucu. Bir kış gecesi bir yol, eğer bir Hı -hı. yolcu derken kalbin oya gidsin isterim. Hı -hı. Belki beraber okumayla daha farklı bir e, Hı -hı. yere çıkılsın. İşte bir, bir oyun alanı açmak istiyorum. Oynasın insanlar Hı -hı. istiyorum. Ee, bir de mesela şey de var. Yine bu ikinci kitabınızda Krupiye. Bu da çok böyle e, aslında biraz bana şeyi hatırlattı bu bir takım tuhaf evet. tuhaflıkları e, daha böyle daha yakın, yakın gönderme doğru. yapan bir e, hikaye gibi burada da doğrudan e, bizimle konuşan biri var. Evet, aslında hani bir, bir gazeteci, gazeteci aracılığıyla doğrudan bizimle konuşan ve aslında hani bu kadarını yazabilirsin. Hı -hı. Tabii ki buranın nerede olduğunu bilmeyeceksin. Ama hani sen burayı keşfedebildiğine göre ki hani biraz önce hani bunları konuşmayı da hak ediyorsun gibi bir hal Hı -hı. içerisinde buradaki karakter. Hani bu tam da sizin söylediğiniz hani metinlerle evet. konuşan. O yüzden mi bunu kurup ve kumarbaz? Orada Hı -hı. evet öyle bir şey denemeye çalıştım. Öyle bir öyle çıktı o metin. Doğrudan okuyucuyla konuşan arada bir gazeteci hı hı. var ama gizli bir şey, gizli bir şeyi bulma temasıyla hı hı. hareket ettim. Genel olarak benim metne bakışım, hı hı. gizli bir şey var ve bunu bulmak. Oyun bu, oynamak. Bu oyun oynamak ve kumar zaten işte. Ve herkesin bu, oyun oynama şekli farklı. Farklı. Herkesin oyundan aldığı haz farklı. Haz farklı, oyuna yaklaşımı farklı. Hı hı. Bir de şey de var yine bu benim yine ikinci kitapta dikkatimi çeken hikayelerden işte bu kitabada adını veren gecikmeli şimdi burada artık her şeyin odaklaştığını yani neredeyse evet. artık hani kahraman da kim olduğunu nerede olduğunu ve hatta hikayenin sonunda ne olduğunu hmm. yitirmiş yitirmiş demeyelim de yani bilmemek, bir bilmeme halinin kendisi böyle öne geçmiş evet. gibi ya da nasıl ifade edilir onu tabii siz zayi bilirsiniz. Ne diyelim? Çok e, sıradan bir günümüz insan aslında o öykünün hı hı. baş kahramanı. E, belli bir sosyal statüsü var, maddi durumu belli bir seviyede hı hı. ama yalnız herkes hı hı. gibi. Evet. Bunun farkına ucundan kıyısından varabilmiş birisi yalnız olduğunu ve bunu aşmak için bir şeylerin peşinde, bir arayışın peşinde ve o öykü tamamen bir arayış üstüne kurulu ve Simurt mitosuyla beraber hmm. işleyip işte aslında aradığının kendisi olduğunu hı hı. çıkartacak. Arada da başka edebi metinlere uğrayarak hı hı. giden bir yolculuk, hı hı. yolculuk temasıyla zaten kitap... ...ilk öyküde de yolculuk temasıyla ile başlayıp orada bitirmiştim. Hı hı. Aslında bir fasit daire içinde hı hı. döndüğümüzü, yolculuğun içimize olduğunu... ...ve vardığı yerin neresi olduğunu hiçbirimizin bilmediğini hı hı. söylemek istedim. Belki hı hı. bir yönüyle anlatımında evet. da işte bunun mu muğlaklığı anlatıma da yansıdı. Hı hı. Evet zaten şey gibi hani bu... Iı... Yani gecikmelinin e, hikayelerinin yavaş yavaş bu dozu giderek arttırması bilmiyorum. Belirli bir sırayı gözettiniz mi? Biraz, biraz. <gülüyor> yani o hikayeden hikayeye taşınırken en son hikayede artık <gülüyor> hani, e, insanın neye dönüştüğü ya da ne olduğunun da belirsiz hale gelmesi Önemli hale gelmiş evet. sanırım O yüzden ben düşündüm açıkçası yani, ras belirli bir Arada düzen. rastlantının payı da vardır ama Büyük oranda e, düzen hmm. Kurmaya Bil çalıştım Belirli evet. bir düzenle gittiniz e, Şimdi en son bir de şeyi konuşalım isterseniz. bu e, Tabi daha konuşacağımız çok şey var ama Bu gece apartmanındaki Yani hikaye bu işsizlik Evet. <gülüyor> Ve hani bunun bu biraz bir şeyde de vardı Bir, bir takım, takım tuhaflar da. daha ön planda Daha ön plandaydı uzun uzun Ama burada daha çok düşünceye odaklanıyor panik eylemi bir kenara bırakmışsınız ve hatta mümkün olduğunca <gülüyor> eylemsizliği evet, hani, evet. E, karaktere yedirerek bir anlatının oluşması da hani bu şeyi de muğlaklığı da bir zemin ki sonra bir hem zemin var zaten gecikmeliden Yine bir 12 Eylül'e uğrayan bir evet bir hikaye ee, gece apartmanında işsizliğe tekrar dönmem ee, işsizlik konusunu çok önemsememle ilgili <gülüyor> ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Açık ve gizli işsizliğin Hı. Bir iş sahibi olup iş yapmamakla e, geçimini sağlayacak işte çalışamamak, çalıştığı işten geçimini sağlayacak e, parayı kazanamamak benim de yaşadığım dönem dönem e, bir şey. Edebiyatla bunun daha kalıcı hale gelebileceğini, bu soruna dikkat çekilebileceğini düşünüyorum. Ve orada e, gece apartmanında işsizin artık işsizliğin nereye, nerelere götürebileceğini insanın insanı, Hı. psikolojisinin... ...ne Hı. şekilde allak bullak olacağını göstermek istedim. Evet, bugün de bize ayrılan süre maalesef dolmuş durumda. Neyle veda edelim okurlarımıza? de yer alan Atölye Adlı Öykü'nün ilk iki paragrafını okumak istiyorum. Peki, teşekkür ederiz. Geldiğiniz ben teşekkür için ederim, tekrar. çok sağ olun. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ahşap unutmaz. Kökleri topraktayken gövdesine vurulan baltanın acısından geçtiği hızarlara... Bizim elimize düştükten sonra sürüldüğü rendelerden etine gömülen çivilere kadar her anı dipdiri tutar hafızasında. O yüzden hep yorgundur haşap. Karşısındaki duvarda fazla yıpranmasına izin verilmeden belirli aralıklarla yenilenen çerçevesinin içinde duran fotoğrafa bakarak bir kez daha tekrarladı dedesinden babasına miras kalan sözleri Hüseyin. Artık iyice sararmış silikleşmiş karede babası ve ondan 10 dakika önce dünyaya gelen amcası kundaklarına sarılı halde dedesinin kucağındalar. Uyuyorlar belki... Dedesi geniş omuzlarından sarkan güçlü kollarını iki beşik gibi açmış. Kabartabildiği kadar kabarttığı göğüsü ileride gururla bakıyor objektife. Sol yanlarında gözleri sürmeli bir geyik. Babasına adını veren kol ağası Niyazi Bey'in ünürümeliği aşıp Anadolu'yu tutmuş geyiği. Fotoğraf renksiz olduğundan bilmeyen fark etmezdi ama Hüseyin uçları özenle vurulmuş gür bıyığın kehribar rengi gözlerin ise açık mavi olduğunu çok iyi biliyordu. Gümrah derdi babam gök gözlü babamın yumrah bıyığı diye mırıldandı